Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi illa'in Allah'a Evet Şimdi biz en son Nerede kaldık? Dedi ki Hariciler Ali radiyallahu anh'a hakem olayına zorladılar O da mecburiyetten hakem olayını kabul etti Dedik İkinci bölüm olarak da Şimdi normalde bu her zaman böyledir. Yani savaşın mağlup olan tarafı eğer mağlubiyetini açıktan ilan etmeyi kendine yediremiyorsa en iyi yol karşı tarafı şeye çağırmaktır. Sulha çağırmaktır. Hani gel oturalım, seninle anlaşalım. Neye benziyor bu? Hani günümüzde NATO'nun Afganistan'da içine girdiği çıkmazdan içine girdiği bataktan çıkamadığı için habire Taliban'la görüşme yapmak. Talibanla anlaşmaya varmak istiyor. Niye? Çünkü kendine yediremiyor. Yani biz bu savaşı kaybettik, Rusya'nın kaybettiği gibi. Birinci sefer. Biz burada sadece boş yere uğraşıyoruz. E bunu yediremiyor ki. 48 tane ülke, bir tane örgütle savaşıyor. Onların tabiriyle bir çeteyle savaşıyor. 48 tane ülke, bir tane çeteyle savaşıyor. Tabirleriyle. Fakat başarı elde edemeyince, gelin şey oturalım, masaya oturalım. Bu sefer Taliban da oturmayınca. Diyorlar ki işte Taliban barışa yanaşmıyor, Taliban'ın derdi savaş olsun ki, Taliban iyi uyuşturucu ticareti yapsın. E, Taliban niye otursun, adamlar zaten yenilip çıkacaklar orada. Yani zaten perişan e, olmuşlar. Nasıl hariciler Ali zorladı, bizim gabi Müslümanlar da Taliban'ın masaya oturmaya zorladılar. Yani Taliban, dünya Müslümanlarının tepkisini çekmemek için, da anlaşmaya varmak, onların istedikleri yerde büro açmak zorunda kaldı. Bu her zaman böyledir yani insan, اتبau olan insanlara kulak verdiği zaman bir şeyleri değerlendirme özelliği olmayan insanlara kulak verdiği zaman başına iş açılıyor. Yani düşün bak 48 tane ülke yenilerek oradan çıktığında bu Rusya'nın yenilgisi gibi olmayacak. Ve dikkat edin mesela NATO'da şey Rusya Afgan Savaşı'nda yenildikten sonra Sovyetler Birliği dağıldı gitti. Doğru mu? Şimdi NATO'dur, BM'dir, her neyse bunlar da Afgan savaşında yenilirlerse, bunlar da dağılıp gidecekler. Çünkü insanların bunlara güveni kalmayacak. Savaşı yenildiklerini anladılar, özel ortaya bir şüphe attılar. Dediler, biz Taliban'la barış istiyoruz, istiyoruz ülkeyi terk edelim. Ama Taliban uyuşturucu ticareti yapmak için, Taliban bilmem ne yapmak için masaya oturmuyor diye. Dünya Müslümanları da Taliban'a baskı yapınca, olur mu böyle, niye işte masaya oturmuyorsunuz, Afgan halkı bıktı, e, yeter artık bu kadar şey Taliban da masaya oturacak ama hiçbir zaman yenilmiş adamla masaya oturmaktan kârda çıkmasın yani. Maalesef e, bu her zaman böyledir. Ve hasep Ali buna zorladıklarında dedik ki Ali an başta bunu kabul etmedi. Fakat Osman'ı öldürdüğümüz gibi seni de öldürmemizi mi istersin? Deyince Ali radıyallahu an da onların sayısını bilmeyince yani kendi ordusunda bunların kemiyeti nedir? Bunu bilmediğinden dolayı mecbur masaya oturmak zorunda kaldı. Masaya oturdular. Savaşı durdurmak üzerine anlaştılar. Ali radıyallahu an Muaviya radıyallahu an ise şeye gitti. Şama gitti. Hariciler dediler ki Ali radıyallahu a, biz seninle beraber küfeye gelmiyoruz. Sebep çünkü dediler sen Allah'ın dininde adamlara hakem tayin ettin. Yani hükmü Allah'tan başkasına verdin. Bundan dolayı da sen kafir oldun. Ya tekrardan savaşacaksın onları öldüreceksin, savaşacağız onlarla veyahut da biz kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyoruz." dediler. Şimdi burada gerçekten bir önceki derste işte abinin sorduğu ve benim de bir sonraki derse bırakalım bu soruyu dediğim soru ortaya çıkıyor. Yani hakem olayına teşvik edenler sizler. Peki ne oldu da hakem tayin ettikten sonra bu sefer e, tekrardan sen nasıl Allah'ın dininde adamları bak bir de buraya dikkat edin. Nasıl Allah'ın dininde adamları hakem tayin edersin? Savaşacaksın tekrardan. Yani hani tekrardan savaşa başlayacaksın diye Ali radıyallahu anhu diyorlar. Çünkü bu hakem olayı yaşanırken Abdullah ibn Sebe ve yanında bulunan adamlar kulis yapmaya başlandılar kendi aralarında. Dediler eğer bu iki ordu durulursa ve bu durulmadan kaynaklı olarak da bir mahkeme ve yargılama süreci başlarsa bu olay bizim başımıza patlayacak, olay bize olacak. Osman'ın katilleri diye bizi öldürecekler. En güzeli harp devam etsin, en güzeli karışıklık devam etsin dediler. Bu sefer şimdi karşımızdaki tayife ne? Cahil. Yani samimi ama cahil samimi insanlar. Ayet okuduğun zaman onların duygularını harekete geçirebiliyorsun. Bir önceki sefer Allah'ın kitabına çağırıldığı halde Allah'ın kitabına gitmeyenler diye münafıklarla ilgili ayetleri okudular. Milleti galeyana getirdiler. Aynı topluluğa bu sefer ''İnil hukmu illa lillah'' dediler. ''Hüküm Allah'ındır. Ali, Allah'ın dininde adamlara hakem tayin etti.'' dediler. Aynı adamları bu sefer bu şekilde ayaklandırdılar. Biz buradan ne anlıyoruz? Hani abinin sorduğu soruya cevabı söylüyorum. Cahil ve samimi olan insanlar, her şeytan tarafından ister insi ister cinni olsun kullanılmaya ve yönlendirilmeye hazırdır. Bu bize neyi öğretir? Şunu öğretir hareket olarak. Cahil kalabalıkların desteğine hiçbir zaman insan şey yapılmamalıdır kapılmamalıdır. Çünkü cahil olan ve cehaletinden dolayı yani sırf samimiyetinden dolayı insana destek veren insanlar başka birilerinin yönlendirmesiyle bu sefer insanın karşısında durabilirler. Doğru mu? Doğal olaraktan İslami hareketler için e, söylüyorum. İslami hareketler için cahil ve samimice bağlı insanlar değil yetiştirilmiş ve şurlu olarak e, hareketine bağlı olan insanlar lazımdır. Onun için her mesela bir hareket olur misal. Diyelim ki bir yerde bakarsın, insanlar samimi, Allah'a karşı güzel kul, Müslümanlara karşı iyi kardeş ve gerçekten davaya elle tutunuyorlar. Bunlar iyi, bunları kendi haline bırakalım diyemezsin. Çünkü yarın bir başkası bunların samimiyetlerine ve duygularına hitap edip bunları senin karşına da dikebilir. Onun için her hareket samimi olsun, çok ihlaslı olsun fark etmez, kendi etbağını güzel bir şekilde yetiştirmek ve onlara şuur vermek zorundadır. Ki Ali radıyallahu anh'ın içine düşmüş olduğu duruma düşmesin. Yani orada o zaman ne oldu? Emr abinin sorusunun da cevabı oldu aynı zamanda. Değil mi? Çoğunluk olan hariciler değil bunları düşünenler. Birileri düşünüyor, kulis yapıyor, ortaya bir ayet atıyor. Dün başka bir şey düşünen insanlar bugün başka bir şey düşünüp e, bu sefer orta yere çıkıyorlar. Ve iki günleri de birbirini kesinlikle tutmuyor. Peki burada şu soruyu sorabilirsiniz. Yani bu adamlar bu kadar kısa zamanda bu kadar tezat iki fikri Nasıl bir araya getirdiler? İşte İslam ondan dolayı diyor, işi ehline verin. Çünkü cahil olan insan, bir işin öncesini, sonrasını ve içinde bulunduğu hali birbirine yaklaştırıp bir netice çıkaramayacağı için, içinde bulunduğu hale göre konuşur sürekli. Yani dün ne söylüyorduk, bugün ne söylüyoruz, bu söylediklerimizin yarın bize getirisi nedir, götürüsü nedir? Bunu cahil insan yapabilir mi? Bunu yapsa zaten ona cahil denmez. Onun için Allah diyor, emanetleri ehline teslim ediniz. Yani bir görevi, bir işi ehil olan insana verin, samimi olan insana değil diye sebebi de buradandır. Yani İslam'ın insanları kategorize edip, insanlara kendi tiynetlerine, kendi seviyelerine göre muamele etmesi, iş vermesinin temelinde de bu yatar. Anlaşılıyor değil mi? Tamam. Şimdi bunlar Ali r. karşı çıktı, bunlar şeye gittiler. Harura dediğimiz bölgeye gittiler. On binlerce insan yalnız bunlara az değiller, 12 bin kişi oldukları söyleniyor. Mesela bunlar orada bir araya toplandılar, kendilerine işte bir halife tayin ettiler, bir emir tayin ettiler, ona bir at ettiler. Şimdi Ali radıyallahu an bunlarla uğraşmak istemiyor. Yani İslam toplumunda fitne var. Bir tarafta Muaviye radıyallahu var, bir tarafta Talhalar daha yeni şehit olmuş. Bunlar zaten problemli adamlar. Kufeye çekiliyor biraz da tabir edeceği artık fitnelerden bıktığından dolayı sürekli arkasından vurulduğundan dolayı biraz da kendi artık içine kapanmak istiyor Ali radıyallahu an. Tabi bu sürede hariciler daha durmuyorlar. Yani Ali radıyallahu önce onlara bir mektup gönderiyor. Hani gelin bak hata yapıyorsunuz kitaba sünnete aykırı davranıyorsunuz. Onları düzeltmek istiyor olmuyor. İbn Abbas geliyor. Diyor ki ey müminlerin emiri eğer sen de uygun görürsen bu görevi bana ver. Ben haricilerin yanına gideyim ve haricilerle konuşayım diye. Ben senin bir şey yapabileceğini zannetmiyorum diyor. Şey Ali Allah. olsun diyor sen bana bir fırsat ver. Belki umulur ki Allah benim elimle onları döndürür diye ve Ali radıyallahu'nun İbn Abbas'ı oraya gönderiyor. Ben tahmin ediyorum biz bunu anlatmıştık değil mi bu tahkim olayından sonra yaşanan kısa. İbn Abbas oraya geldiğinde, ilk geldiğinde haricilere işte selam veriyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Onlara diyor ki, onlar diyorlar ki, ey İbn Abbas senin üzerindeki bu güzel elbise de nedir böyle, güzel bir elbise giymiş. İbn Abbas da onlara diyor, Vallahi ben Allah Rasulünü bundan çok daha güzelini giyerken gördüm ve ben Allahı da kitabında şöyle derken işittim. Kulun hara mezinet Allahi leti akrajeli aybadi. Demek ki, kimdir o Allah'ın kulları için yarattığı güzellikleri Allah'a haram kılanlar? Tabi soruyor onlara, cevabınızı verebildin mi? verdin diyorlar. İşlerinden bir kavim diyor ki, ben tahmin ediyorum ki bunlar o fitneyi körükleyenler aynı zamanda. Onlar, onunla tartışmayın diyorlar, İbni Abbas'la. Çünkü o Kureyş'tendir ve Allah Azze ve Celle Kureyşler için diyor ki belhum kawmun Hasimun Yani Kureyşler için hani Rasullar ve vesama karşı geldiklerinde şüphesiz ki onlar böyle tartışmacı, cedelci hani husumet sahibi olan insanlardır diye Allah Azze ve Celle böyle diyor, yani onunla tartışmayın Allah onun hakkında öyle dedi diyorlar. İçlerinden bazıları da diyor ki hayır biz onunla konuşacağız. O da diyor Ali'den Peygamber'in damadı olan Ali'den ne istiyorsunuz yani probleminiz nedir onunla? Üç tane problemimiz var diyorlar. Birinci problemimiz neden dolayı Ali hakem olayını kabul etti? Çünkü diyorlar. Hüküm sadece Allah'ındır inil hukmu illa lillah. O hükmü Allah'a değil Allah'ın dininde adamlara verdi diyorlar. Birinci rahatsız olduğumuz konu budur. İki, ikinci rahatsız olduğumuz konu ise diyorlar onlarla savaştı fakat onların kadınlarını kendine cariye almadı. Eğer diyorlar onlar Müslümansa nasıl Müslümanla savaşır, kafir olur? Eğer onlar kafirse nasıl Allah'ın kafirden bize helal kıldığını bize haram kılar, şey yapar. Kafirin malını alamazsınız ganimetler. İkinci budur diyorlar. Üçüncüsü ise anlaşmada diyorlar, nasıl müminlerin emri olma sıfatından vazgeçti. Yani nasıl bu şeyi bitirdi? Yani hak sahibi benim müminlerin emri benim diye diretmedi diye. Müminlerin emri değilse diyorlar, bu bizim günümüzde de bir şeyleri anımsatıyor Allah'a. O zaman kafirlerin emridir Öyle değilse böyledir, böyle değilse öyledir. Sürekli akılla, hani oradan oraya oradan oraya zıplıyorlar. i̇bn Abbas diyor, bitti mi? Diyorlar, bitti diyor ama birincisine gelince, siz dediniz seni Allah'ın dininde hakemleri tayin etti. Diyor, şüphesiz ki Allah kadınla kocat kavga ettiği zaman onlar için diyor ki ve inheftum şikaka beynehima feb'asu hakaman min ehlihi ve hakaman min Kadınla erkeği anlaşmazlığından korkarsanız kadının ehlinden bir tane hakem, erkeğin ehlinden bir tane hakem gönderin. Bir kadının cinsel uzvunda İbn Abbas'ın tabirine hakem tayin etmek caiz oluyor da Hani e, mehir işte mehirle kadın insan kendine helal kılınıyor ya onu kastediyor. Bunda hakem tayin etmek caiz oluyor da Müslümanların kanında ve malında mı hakem tayin etmek caiz olmuyor? İki diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu ya eyo'llezine amenu la taqtulu's-sayda ve entum Ey iman edenler sizler e, yani ihramlıyken avlanmayın diyor. Daha sonra ayet uzun bir ayet ayetin devamında Allah da öyle diyor ki yahkumu bihi zevayd minkum. Sizin içerinizden adalet sahipleri o konuda hükmeder. Yani mesela bir şey avlandı, o avla alakalı bir ihtilaf oldu, bir problem oldu. Sizin içinizden diyor, adalet sahibi olan insanlar o konuda hükmederler. Şimdi İbni Abbas diyor, güzel de bir şey söylüyor mesela, avlanacak birçok hayvan var. Bir tavşanın kanında diyor, bir tavşan, hani en basit şey Arap için. Bir tavşanın kanında hakem tayin etmek caizdir de. Müslümanların kanında hakem tayin etmek caiz değil midir diye. Cevabınızı verdin mi? Cevabımızı verdin diyorlar. İki diyor, peki Ayşe e, kadınları niye bize cariye olarak vermedi ganimet? Diyor, peki o savaşta eğer ganimet alacak olsaydı hanginiz Ayşe'yi alacaktınız? Soruyor yine. savaşta karşı tarafta kim var? Ayşe annemiz var. Hanginiz Ayşe'yi cariye olarak alacaktınız? Diyor ki onlara, eğer deseniz ki Ayşe bize cariye olaraktan düşer, şüphesiz ki kafir oldunuz. Tekli Allahu diyor ki Ennebi yu aula bil mu'minina min enfusihim Onların kadınlarıdır. Eğer anneyle nikahı helal görürseniz bu sözünüzle küfre girmiş olursunuz diye. Eğer deseniz ki diyor onlara Ayşe bizim annemiz değildir. Bundan dolayı da ona nikah vaciptir. Onun bizim annemiz olduğu ayetini yalanladığınızdan dolayı gene kafir olmuş olursunuz. Delili anlaşıldı mı İbn Abbas'ın? Yani deseniz ki bu bizim annemiz değil. Ayetin nasıyla bizim annemizdir? Kafir olursunuz. Ayeti yalanlamış olursunuz. Deseniz ki tamam annemizdir onu kabul ediyoruz ama gene de bize cariye düşer. E başka bir de bu sefer annelerle nikahlanmayı haram kılmış. Doğru mu? Bu sefer de anneyle nikah mı bak gördüğünüzden dolayı kafir olmuş olursunuz. E gene olmadı. Bitti mi mesela? Bitti. 3. olarak niye müminlerin emri sıfatından vazgeçti? Vallahi diyor ben Hudeybiye gününde Müşriklerle Müslümanlar anlaşırken peygamberimiz dedi ya işte Allah'ın Resulü Muhammed'den. Süheyl dedi biz seni zaten Allah'ın Resulü Muhammed olarak kabul etseydik şu anda senin karşında olmuş olmazdık, yanında olmuş olduk. Sil dedi aleyhissalâtu vesselâm, yaz Abdullah'ın oğlu Muhammed'den e diye. Ben Allah'ın Resulü'nün hani Allah'ın Resulü isminden vazgeçtiğini gördüm anlaşma için. Yani ve müşriklerle olan bir anlaşma için. Yani Ali Müslümanların kanında Müslümanlarla yaptığı bir anlaşmada müminlerin emri sıfatından geçmiş bu mu sizin için çoktur? Ve vallahi dediği ay insanlar ben sizlere bakıyorum ama sizin aranızda Muhammed'in ashabından hiç kimseyi göremiyorum. Bu söz zaten önemli olan kısmı yani. Muhammed'in ashabından hiç kimseyi göremiyorum. Yaklaşık 2000 tane insan belki daha fazla bu olayın akabinde İbn Abbas'la beraber döndüler ve bunlar e, İslam şeyine katıldılar. E, İslam toplumuna katıldılar. Kalanlar ise tekrardan işte bunlar tartışmacı bir kavimdir. Bunlar bizi Allah'ın dininden saptırmak istiyor dediler. Tabii burada çok ilginç bir şey var. Yani Mutlaka dikkatinizi çekmesi gerektiğine inanıyorum. Mesela gerçekten İbni Abbas'la yaptıkları tartışmada İbni Abbas onları alt etmiştir. Yani şimdi üç tane madde söylediler. Bu üç tane maddede üç tane İbni Abbas onların cevabını hem nasıl olarak hem akıl olarak vermedi mi? Verdi. Eğer bunların gerçekten ana derdi nas'a tabi olmaksa, mesela bu soru aklınıza gelmesi lazım. Şimdi biz diyoruz ki Kur'an'ın nasıyla hariciler samimi, yani peygamberin nasıyla hariciler samimi insanlardır. Hatta İbn Abbas ne diyor? Ben onların yanına gittiğim zaman onların yüzünü gördüğümde ürktüm. Geceleri sabaha kadar namaz kılmaktan yüzleri sararmış, oruç tutmaktan yüzleri sararmış ve secde etmekten devenin şeyi gibi, ayağı gibi olmuş alanlar gördüm. Yani hani o kadar ibadete düşkündürler ki, artık adamlar ibadet etmekten helak olmuşlar yani emisal. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Yani Allah Resulü onları böyle tanımlamış. Sahabe de onların böyle olduğunu söylemiş. Fakat bizim burada anlattığımız olay hiç uyuşmuyor. Çelişi dikkatinizi çekti mi? Mesela buna cevap verilmesi lazım. Yani nasıl bunları duydular? Hepsi birden dönmedi. Şimdi biz ne demiştik? 3-5 kişi bunları azdırıyordu. Tamam 10 bin tanesi döneydi. O 3-5 tane azgın yoluna devam ediyordu. Çoğunluk bu tarafta kaldı. Azınlık tövbe etti, döndü. Biz buradan şunu anlamamız lazım. Birincisi... Ee, samimiyet ve ihlas samimiyet ve ihlas İslam'ın istediği düzeyde olduğu zaman insana fayda verir yani nasıl ki nasıl ki takvayla ilgili dedik ya mesela takva İslam'ın bize emrettiği bir şeydir sen takvayı İslam'ın ölçüleriyle takvalı olursan takva sana dünyada ve ahirette fayda verir fakat takvayı sen kendin yorumlarsan Takvanın içini sen kendin doldurursan, hassasiyeti kendi örfüne göre, kendi anlayışına göre yaparsan, o takva seni harici yapar. İşte birilerini ateşin köpekleri yaptığı gibi, seni de harici yapar. İhlas da böyledir. Senin ihlasın ve samimiyetin, İslam'ın istediği şekilde olursa, sana fayda verir, yoksa sana zarar verir. Haricilerin samimiyeti biraz psikolojik bir meseledir. Yani, bedevilikten geldikleri için, cahiliye taassubunda nasıl belli şeyleri kendilerine dava edindiklerinde onlara karşı böyle aşırı bir bağlılıkları vardı cahiliye ehlinin. Yani mesela örnek veriyorum. Bir tane adam, bir tane çocuğa bir tokat atıyor misal. Bir tokat. Bunun üzerine yüzlerce insan ölüyordu. Bir şiir söyleniyordu misal. Üç asır, dört asır savaş devam ediyordu aralarında. Hatta Arapların içinden en büyük iki kabile bir tane kabile, öbür kabilenin devesini öldürünce bu kabileler geliyorlar, bu kabilenin reisini öldürüyorlar. Bizim kavmimizin diyorlar devesine, başka kavmin revisi, reisi adildir. Senin kavminin devesine, o, o kavmin de, reisi senin devene biniyor da nasıl ikisi eşit olsunlar? Yani? Üstte olanla altta olan nasıl eşit olacaklar? Yani bak, akıl bunu kabul etmiyor. Fakat cahiliye ehlenin bir özelliği var. Bir şeye böyle dört elle yapışıp, ona bağlanıp kendini ona ait hissetme. Yani mesela normalde bu fıtri bir ihtiyaç, psikolojik bir ihtiyaç. İnsan yaşadığı hayat içerisinde bazı değerlere bağlanmak zorundadır. Hiçbir değeri olmayan, hiçbir ilkesi olmayan insanlar sonunda ya intihar ediyorlar veya da akıl hastalıklarından bir tanesine tutunuyorlar. Doğru mu? Çünkü insan ilkesiz olsun diye yaratılmamıştır. Yani Allah seni öyle bir kainata atmış ki her şeyin bir ilkesi, bir düzeni var, bir kuralı var. Sen öyle ilkesiz, düzensiz, değersiz yaşayamazsın. Aya uyduramazsın yaşadığın kainata. Belli bir zaman sonra bu sefer akıl sağlığını yitirirsin veyahut da intihar edersin. Bir şeylere bağlanmak neymiş o zaman? Fıtri bir ihtiyaçmış bazı değerlere bağlanmak. İşte cahiliye ehli, vahyin değerlerine bağlanmayınca kendileri bazı değerler uydurdular ve o değerlere dört elle yapıştılar kendilerini tatmin etmek için. E, hariciler de bedevilerden gelme, hariciler de cahiliyeden gelme. Samimiyet mefhumunu İslam'dan aldılar ama içeriğini kendileri doldurdular bir şeylere böyle mantıksız bir şekilde bağlandılar. Düşünmeden bağlandılar. Ondan dolayı da hüccet de onlara ikame edilse, delil de onlara anlatılsa, şey yapmadılar. Geri dönmediler. Çünkü o meseleyi esas kılmışlardı kendilerine. Hakimiyet Allah'ındır. Ve bu adamlar hakimiyeti Allah'tan başkasına verdi, adamlara verdi. Ondan dolayı da bunlar kafir oldu. Diye bak adam ona izah ediyor adamın hakimiyeti Allah'tan başkasına vermediğini konunun onunla alakası olmadığını yaptığının aynı Kur'an'dan şimdi sen diyorsun ki hakimiyet Allah'ındır Allah'ın hükümleri nerede Allah'ın hükümleri Kur'an'da ben sana Kur'an'dan delil getiriyorum ki bu yaptığını Allah hakimiyeti Allah'tan başkasına vermek olarak kabul etmiyor doğru mu seni hemen eğer hakimiyet Allah'ınsa pes etmen lazım çünkü onlar hakimiyet Allah'ın sloganını da içini yine kendileri doldurdular. Yani işin özünü İslam'dan aldılar, fakat içini kendileri ne yaptılar? İçini kendileri doldurdular. Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum meramımı ama inşallah. Niye? E çünkü tekrar ediyorum, hakimiyet Allah'ınsa, o zaman Allah'ın hükümleri nerede? Kur'an'da. Yani Ali'nin yaptığı, Kur'an-ı Kerim'de hakimiyet Allah'tan başkasına verilmiş Allah bu kapsamda ele almıyor, bunu meşru bir şey olaraktan ele alıyor. Sen de Allah hakim kabul ediyorsan o zaman Ali'nin yaptığını normal görmen lazım. Ama sen hakimiyet Allah'ın da sloganını benim anlattığım gibi değil de içeriğini kendin doldurursan o zaman senin o doldurduğun içeriğe göre hakimiyeti Allah'tan başkasına vermişse vermiştir. Mesela bitmiştir artık diye senin onu şey yapman lazım. Senin onu e, tekfir etmen lazım. Hariciler de maalesef yani o bağlılıkları cahiliye tahassubunun bağlılığından olduğundan dolayı hüccetin ve delilin onlara ikame edilmesi onları şey yapmadı onları etiflemedi. Bu samimi olanlar için geçerli. Yani gerçekten samimiyet bak samimi olanlardan şer'i samimi olanlar döndüler Hüceti duyduklarında. Allah onlara tövbeyi nasip etti. Olmayanlar gitti. İkinci grup niye dönmedi? Çünkü onlar Osman'ın katlinde şey olmuş olan insanlar, yer almış olan insanlar ve bu savaş sulha dönüşürse ilk kendilerinin öldürüleceğini bildiklerinden dolayı işlerinden böyle bir grup da var. Onlar da bundan dolayı dönmediler. Üçüncü bir grup insan ise zaten bu savaşı başından beri Kureyş'e karşı intikam alma savaşı olarak gördüklerinden dolayı Rabi'a. Dedik ya, haricilerin çoğu Rabi'a kabilesinden. Yani Mudar ve Rabi'a vardı, iki büyük kol Araplarda. Bunlar Rabi'a kabilesinden. Zaten bunlar oldu mu olası Kureyş'e karşı düşmanlar. Mesela nasıl ki, Ebu Cehil niye Peygamberimize iman etmedi? Kabilecilik anlayışından dolayı. Biz bugüne kadar hep Haşim oğullarıyla yarıştık ve bir onlar öne geçti, biz bir öne geçtik. Biz onlardan bir peygamber olduğunu söylersek, onlar kıyamete kadar bizim önümüze geçecekler." dedi. Bundan dolayı iman etmediğini söyledi açıkça. Müselleme'ye iman eden adamlar ne diye iman etti? Kabilecilikten dolayı. Vallahi bizim kavmimizin yalancı peygamberi Kureyş'in doğrusu peygamberinden daha hayırlıdır dedi adam. Bir Türk dünya bedel mantığı var ya işte aynı, aynı kökten şey yapıyor, geliyor misal. Onun için Rabia kabilesinde de o şey olan yani kabilecilik olanlar şimdi yönetim, peygamberlik, Kureyş'te yönetim hep Kureyş'in elinde, güç, kuvvet, övgü Kureyş'in elinde, Kâbe Kureyş'in elinde. Ee, misal. böyle olunca zaten hariciler ne yapmadılar? Hariciler hiçbir şey takmadılar ve adamların temel derdi Kureyş'ten intikam almak olduğundan dolayı da yanaşmadılar. Yani biz kaça ayırmış olduk o zaman onları? 3 sınıfa ayırmış olduk. Dönmeyenleri bir samimi olup cahil samimi olanlar, cahiliyeye göre samimi olanlar, bunlar dönmediler zaten. İkinci grup, Osman'ın katline iştirak eden ve bunda bilinçli olanlar, fitneci olanlar. Hani insan bir günah işler, bazen yani etkilenerek yapar, bazen bilerek yapar. Daha sonra bir türlü geri dönemez. Yani geri döndüğünde öldürüleceğini düşünür, rezil olacağını düşünür. Battıkça batar işin içine. Hani dünkü pazar dersinde Rahib'in kıssasını anlatmıştık ya, hani adam dönmek istiyor ama ama dönersen bak, şeytanın kandırdığı ve zina yapan rahibin meselesinde olduğu gibi dönemiyor artık. Bir grup da böyle, üçüncüsü de zaten bu savaşa kabilecilik duygularıyla katılmış olan insanlar. Bir tane daha grup söylemiştik, onlar da kimdi? Bedeviler. Yani, Bedeviler ne istiyorlar? Karışıklık olsun da nasıl olursa olsun. Çünkü karışıklık olduğu zaman, 1- Bedevi'ye kural kayda yok. 2- Bedeviden zekat alınmayacak. 3- Bedevi bakacak, hangi taraf güçlüyse, Gidecek onunla beraber son günde savaşa katılacak, ganimetini alacak, geri dönecek. Çünkü bedevilerin özelliği neydi? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıyordu? Onlardan bir tayfe "Feminennasi men ya'budu Allah'a ala harfin. Fe in asabahu khayrun itma'anna bihi ve in asabathu fitnetun inqalaba ala wajhi." Yani hayır isabet ettiğinde mutmayındır. Fakat fitne isabet ettiğinde hemen geriye döner. Daha peygamber yaşarken Allah onları tanıttı bize. El-Arabu أَشَدُوا ve وَنِفَاقًا Bak, وَنِفَاقًا Buraya dikkat edin özellikle. Çünkü Bedevilerin sıfatı nifak nedir? Ee, güç onlarda olduğunda çok acımasızdırlar. Yenildiklerinde de çok kaypaktırlar. Yani hani gücü ellerine aldıklarında kesinlikle yeryüzünde insan bırakmazlar. Fakat yenildiklerinde şiirler söylerler, karşı tarafı överler, Peygamberimize yaptıkları gibi nifakları da buradan geliyor. الْعَعْرَبُ أَشَدُوا ve وَنِفَاقًا Küfür ve nifak yönünden Arabiler en şiddetli olanlardır diyor Allahu Teala. de bedeviler dedik. Dört tane taife var. Dönmeyenlerin artık bir kısmı öyle, bir kısmı böyle vesaire bu şekilde yollarına devam ettiler. Tamam? İbni Abbas geri döndü. Onlardan 2000 kişi döndü. Kalanlar Harura bölgesinde kalıyorlar. Ali radıyallahu <gülüyor> onlarla savaşma gibi bir düşüncesi yok. Fakat hariciler artık yerlerinde durmaya başladılar. İşte kervan kesiyorlar, yoldan geçen adamı öldürüyorlar vesaire. En son Şöyle bir olay yaşandı, Abdullah ibn-i Habbâb ibn-i Arad. Kim bu? Habbâb ibn Arad'ın oğlu Abdullah. Karısıyla beraber onların bulunduğu yerden geçerken durdurdular hariciler. Sordular dediler, sen işte kimsin? Dedi Ben Habbâb ibn Arad'ın oğluyum. Babandan bize duyduğum bir hadis söylediler. O da babasından duyduğu bir hadisi söyledi onlara. Öyle fitneler gelecek ki insanların kalbi ters yüz olacak. Kişi Müslüman olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Biz de bu hadisi istiyorduk zaten senden dediler. Ebu Bekirle Ömer hakkında ne dersin dediler? Dedi onlar şeydir. Müslüman yani hayırlı insanlardır. İşte peygamberin sevdiği, Allah'ın razı olduğu insanlardır. Peki Osman'ın son yıllarıyla Ali hakkında ne dersin dediler? Dedi ki ben inanıyorum ki onlar Allah'ın kitabını özellikle Ali radıyallahu için söylüyor. Allah'ın kitabını sizden çok daha iyi anlayan, fehmeden, sizden çok daha iyi amel eden ve sizden çok daha benden ve sizden diyor estağfurullah benden ve sizden daha iyi anlayan, daha iyi amel eden ve daha basiret sahibi olan insanlardır. Deyince sen in bakalım dediler. Onu şey yaptılar. Bağladılar. ağaca. Onu şey yapacaklar, öldürecekler. Tam bu sırada bir tane domuz gördüler ve halilerden bir tanesi domuzu öldürdü. Domuzu öldürünce bağırıştılar, çağırıştılar. Sen dediler nasıl zımmi olan bir adamın şeyini öldürürsün? Domuzunu öldürürsün. Onlar cizye veren ve koruma altında olan bir topluluktur dediler. Adamı çağırıp adamın domuzunun parasını verdiler. Telef ettikleri domuzun parasını verdiler. Habab'ı ağaca Abdullah'ı ağaca bağladıklarında ağaçtan bir tane meyve düştü. Bir tanesi onu yediğinde bu yeryüzünde yüzünde fesat çıkarmaktır dediler. Bağırdılar çağı izinsiz Müslümanın malından yemek, Müslümanın hakkından yemek haramdır dediler. Hemen adamı bulup adamdan özür dileyip adama parasını verdiler. Ve Habab i̇bn Eledi ve karısını orada şehit ettiler, öldürdüler. Mantığa bakın. Yani hani e, tuhaf bir şey, tuhaf bir mantık. Tabi Ali bunu duyduğu zaman, artık anladı ki hariciler rahat durmayacaklar. E, Müslümanlara zarar vermeye başladılar. E, Ali da Müslümanların neydir, e, Halifesidir ve Müslümanların kanını ve malını korumak görevi de Ali anh üzerine düşer. Ali anh ondan sonra işte onlarla bir savaş akdetti. Yani bu Nehravan dedikleri meşhur savaş. E, tabii çok kötü bir yenilgi aldılar. Hatta e, İslam tarihinde Şia için Kerbela neyse, e, hariciler için Nehravan da odur. Ve Müslümanlardan nefret etmelerinin asıl sebebi de odur. Çünkü orada bir katliam yaşandı tabiri caizse. Yani bir kıyım oldu. Niye? Bir, Müslümanlar onlara karşı çok dolmuştu. Çünkü yani Müslümanlar anladı ki, bu fitnenin temel sebebi kimdir? Haricilerdir, yani Osman katleden onlardır. Cemal savaşının müsebbibi kimdir? Gene onlardır. Sıfın savaşının müsebbibi kimdir? Gene onlardır. Sıfın savaşında olayın sonuçlanamamasının, tek halife üzerinde ümmetin toplanmamasının nedeni nedir? Gene bunlardır. Şimdi bu kadar bir kavmen karşı dolu olduğunu düşün ve onlarla savaşıyorsun, yani perişan ettiler onları dağıldılar hariciler. Onlar zaten bugünü Kerbela günü gibi kabul ediyorlar bir facia olaraktan Bugünü kabul ediyorlar ve böyle olunca da işte Ali tekrar Kufe'ye döndü. Onlar ise yenilgi almış ve dağılmış bir şekilde dağıldılar. Ama Ali radıyallahu an savaşı bitirdikten sonra şeyi yasakladı. Hani onların peşinden gidip onları yakalayıp öldürmeyi, onlardan yaralı olanları bulup o yaralı olanları öldürmeyi e vesaire bunları yasakladı. Niye? Sebebi çünkü biri geldi sordu. Ali radıyallahu ordusundan. Bunlar nedir dedi? Kufar olduğunu, kafir midir bunlar nedir dedi? Ali radıyallahu hayır dedi. İhvanuna beka aleyna. aleyne. Onlar bizim kardeşlerimizdirler. Bize karşı bagilik etmişlerdir. Bize karşı ayaklanmışlardır dedi. Ve mines şirk ifarru dedi. Yani bırakın onlar müşrik olmayın. Birekiz onlar şirkten kaçmak için bu yanlışlara düştüler diye. Ali radıyallahu onları tekfir etmedi. Şimdi bir Müslümanla savaşırsan. Ee, kaçarsa bir yere sığınırsa kafir değil peşinden gidesin öldüresin malını alasın. Zaten sen onun Müslüman olduğuna itikat ediyorsun. Ali anh, bunu anlatacağım yani bu konunun tafsilatını hariciler kafir midir, Müslüman mıdır bütün meseleyi anlattıktan sonra bunu anlatacağız inşallah. Ehl-i sünnetin bakışını. Fakat böyle olunca Ali onları şey yapmadı. Ali onları öldürmedi ve onların zaten Müslüman olduğuna, küfür milletinden olmadığına itikat ediyordu. Sonra herkes kendi yurduna döndü. Ali Kufa'ya, onlar da sağa sola dağıldılar işte. Sonra tekrar anlatacağız onu, tekrar tekrar toplandılar. Ve neticede Ali radıyallahu katletmelerinin altında yatan sebep Nehravan'dır işte. Yani o gün o, o öyle bir büyük darbe aldılar ki, dediler bunun sebebi kim? Ee, Ali, Muaviye, Amr ibn-i As. Bu işe sebep olan, bizi bu duruma düşüren, bizi bak, neye benziyor bu farkındaysanız gene cahiliyenin kalıntılarına geri döndüler. Yani bedevilik meselesine kan davası gütmeye geri döndüler ve yemin ettiler biz bunları öldüreceğiz diye. Ve zaten Ali radıyallahu anh'ın katledilmesi meselesine geldiğimizde onu anlatacağız inşallah. Hariciler Ali Abdullah İbn Mülcem adındaki harici Ali radıyallahu anh'ı camide e, maalesef şehit etti, katletti. Osman radıyallahu anh'ı katlettikleri gibi. Bu haricilerin yenilgi alması ve artık net bir şekilde bir taife olaraktan belirginleşmelerinin şeyi budur. Yani artık Müslümanlarla savaşmışlar, yenilgi almışlar, yurtları belli olmuş, yerleri belli olmuş. Hariciler için geçerli olan şey budur. Burayı eğer anladıysak, eee misal burada işte şey meselesine geçeceğiz. Haricilerin itikadı meselesine geçeceğiz. Senin bu alet yine durduğu için saati bilmiyorum. Kaç dakika oldu başlayalım. Burada e, haricilerin itikadı meselesine geçeceğiz. Şimdi haricilerin bizim elimizde sabit olan bir itikatlar yok. Haricilerin bizim elimizde sabit olan bir itikatlar yok. Niye? Sebep. Yani haricilerin itikatlarında bir şey olmaması, bir belirginlik olmaması, birkaç tane sebebi var. Birincisi haricilerin sürekli savaş halinde olmaları ve bir gerilla gibi yaşamalarıdır. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi bu adamlar sürekli savaş halindeler. İşin teorik kısmını, işin itikadi kısmını konuşmaktan ziyade sürekli bir savaş veriyorlar. Ve sürekli muhalif olduklarından dolayı saklanmak, gizlenmek ve Müslümanların toplumlarından uzak kalmak zorunda kalmışlar. Doğal olarak da bunlar tam olarak ne inanıyorlar? Tam olarak da ne anlatıyorlar, bunu bilmiyoruz. Birinci sebep bu. İkinci sebep, haricilerin arasında alim olan kimse yok. Mesela bir, kavmi, bir kavim, herhangi bir itikat ile itikatlandığında, içlerinde onları ifade edecek, onların neye inandığını, neden dolayı buna inandığını anlatacak, konuşmasını bilen, neye inandığını bilen bir ilim adamı lazım. Doğru mu? Haricilerin içerisinde böyle bir şey yok. Hariciler iki kısım. Bir, onları yönlendiren, Onlara yön veren adamlar, içi yönlenilen adamlar. Zaten yönlendirilenler bedevi adamlar. Yani konuşmayı bilmeyen adamlar. Yönlendirenler de kötü niyetli olduklarından dolayı. Ne zaman ne hesap yaptıkları, neyin peşinde oldukları belli değil. Onun için hiç kimsenin karşısına çıkıp net bir şekilde itikatlarını anlatmamışlar. Birinci sebebimiz neydi? Savaşmaları ve buna bağlı olarak muhalif olduklarından dolayı sürekli bir gerilla şeklinde. Hani gizli bir hayat sürmeleri. İkincisi içlerinde onları ifade edecek... Alim olmaması. Üçüncüsü, itikadlarını risale ve kitap haline getirmemeleri. Şeyhülislam ibn-i Tevmiye diyor ki, biz haricilerin akaidini haricilerin kitaplarından öğrenmedik. Onlara muhalif olan ve onların farkalarını anlatan imamların kitaplarından öğrendik. Çünkü onların kendi kitapları yok. Hani bir kavmin kendi kitabı olduğunda, neye inandığını anlamak için onun kitabını açarsın, onun kitabından anlarsın. Fakat böyle bir şey kesinlikle yok. Dört, sürekli bölünmeleri. Biliyorsunuz, hariciler bu Ula tabakası dediğimiz tabaka, daha sonra bunlar e, Abdullah ibn Zübeyr zamanında dörde bölündüler. Abdullah ibn Zübeyri terk ettikleri zaman, bunlar dörde bölündüler. İşte, Ezarika, necedat, sufriye, bir de ibadiye. Dört fırkaya bölündüler. Zaten, e, millal ve nihal alimleri genelde e, haricilerin ana kollarının bu dördü olduğunu söylüyor. Diğerlerinin ise bu dört tane fırkadan ayrıldıklarını söylüyor Diğerlerinin ise bu dört tane fırkadan ayrıldığını söylüyor Kim bunlar bir Ezarika iki Necedat 3 sufriye 4 ibadiye bunlardan şu anda var olan tek bir tane var o da ibadiye bu Amman taraflarında yani daha çok şu anda mutezile olan aslında fakat asıl itibariyle haricilikten gelme olan ibadiye bizim Türkçeye ibaziye diye Geçiyorlar tabi datı zadiye diye yazdıklarından dolayı. İbaziye fırkası olarak Amman taraflarında şu anda böyle bir fırka mevcut. Zaten demiştik, hariciler şia genelde itikatta neler? İtikadın muzem konularından mı? gibi düşünüyorlar. Bu dört tane, şimdi bak dörde ayrıldılar. Niye bunlar ayrıldı biliyor musunuz? Asıl meseleye geleceğim şimdi. Biz bunların itikadını niye bilmiyoruz diye. Sürekli ayrılıyorlar. Bunlar savaşmayı bir arada oturmaya başladıklarında, Neyi, niye yaptıklarını konuşmaya başladılar. Neyi, niye yaptıklarını konuşmaya başladıkları anda da ayrılmaya başladılar. Şimdi zaten hepsi cahil adamlar. Her biri bir konuda bir tane ayeti kendisine alıp, öbür ayeti görmeyen insanlar. Şimdi önceden savaşıyorlardı ve cahiliye taassubuyla bağlı oldukları bir mesele vardı. Ta tahkim meselesi savaşıyorlar. Şimdi artık oturdular diyelim, sohbet ediyorlar kendi aralarında. Konuları konuşmaya başladıkları anda, anında kendi aralarında paramparça Olmaya başladılar. E şimdi sürekli ayrılan ve ayrılan da neden dolayı ayrılıyor? Bak dikkat edin. Ana fikir ney? Muhakkimetül ula. Hepsi onun etrafında toplamışlar tahkim meselesinden. Onun için biz oradan dolayı hepsine harici demişiz. Daha sonra bunlar niye ayrıldılar? Fikirlerini konuşmaya başladıkları anda ayrıldılar. E şimdi hepsini hariciliğe nispet ediyoruz. E hepsi fikirden dolayı ayrılmış. E biz haricilerin itikadını nasıl tespit edeceğiz o zaman? Hani üzerinde... İttifak ettikleri bir itikat var mıdır yoksa üzerinde ittifak ettikleri bir itikat yok mudur? Bizim bunu anlamamız mümkün müdür? Bizim bunu anlamamız mümkün değildir. Ondan dolayı buradan dediğim şeyi okuyacağım şimdi size. Haricilerin üzerinde ittifak ettikleri çünkü 21 tane yakın fırkaları var. Yani bu 4 taneden aydınlar beraber kimi ulema 17 tane saymış. Şehristani gibi, Bagdadi gibi kimisi 21 tane, 22 tane şey saymış. Fırka saymış. Buradan bu fırkaların üzerinde mesela Mu'tezile için diyebiliyoruz üzerinde ittifak ettikleri şey şudur. Şia için diyebiliyoruz üzerinde ittifak ettikleri akide budur. Fakat fırkalar ihtilaf da etmişler. Fakat söz konusu hariciler olduğunda okuyorum burayı dinleyelim hep beraber. Vakat ihtalafu fima yecmu'ul havarice bu nereden okuyorum bunu şu anda? El Farku beyne'l kitabından okuyorum. Bağdadi'nin kitabından okuyorum. Havariç bölümünün en başında. Vakat ihtalafu ihtilaf ettiler bima yecmu'u'l havarice ala iftiraqi mezahibiha yani hariciler bu kadar farklı mezheplere aid rağmen onları bir araya toplayan şey nedir onda ihtilaflerdiler ortak itikatlarında ihtilaflerdiler fezeker'al ka'bi fi makalatihi ka'bi denilen midal ve nihal alimlerinden bir tanesi makalat isimli kitabında enne'l lezi yecmu'u'l havarice haricileri toplayan ala iftiraqi mezahibiha mezheplerinin farklı olmasına rağmen sayıyorum bir." Onları toplayan şey nedir? Yecme'ul havarice ikfaru aliyin. Ali'yi tekfir etmeleri. Ve Osman'ı Osman'ı tekfir etmeleri ve el Musa ve Ömer ibn el As iki hakemi tekfir etmeleri. Ve ve ashabü'l Cemalî. Talha, Zubeyr, Ayşe ve Cemal Savaşı'na katılanları. Ve kul men radiye bi iki hakemin hükmüne razı olan herkesi vel ikfari bir irtikabiz zunubi ve insanları estağfurullah vel ikfaru bi günahları yapmayla insanları tekfir etmek hani büyük günahla insanları tekfir etmek eee ve ve wucubul ala imam zalim olan imama karşı ayaklanmanın serbest olması estağfurullah vacip olması yani bir imam zalimse ona karşı ayaklanmak vaciptir Câbiye göre bütün haricileri toplayan şey budur. Tamam? Fakat bakın, ve kâle şeyhuna Ebu'l-Hasan Bağdadî'nin kendini yanlışlıkla nispet ettiği İmam Ebu Hasan el-Eş'arî, çünkü Bağdadî kendini İmam Ebu Hasan Eş'arî'ye nispet ediyor ama biliyorsunuz Eş'ariler, sonradan gelen Eş'arîlerin çoğu İmam Eş'ari'nin mezhebi üzerine değillerdir. Kâle şeyhuna Ebu'l-Hasan el-Eş'arî, Ebu Hasan el dedi ki, İmam Eş'arî'nin hangi kitabı vardı bu konuda? Ma'âlatu'l-İslâmîn. Ne? الذي يجمعها يجمعهما خارجleri bir araya topladı. الذي يجمعهم bir araya topluyor şey ikfaru aliyin Ali tekfir ve osmana osmanı tekfir ve ashabul cemal cemal ashabu ve al ve yani onların hükmüne razı olan veya ikisinden birinin doğru olduğunu söyleyen başka ve'l-hurucu ala sultanil zalim sultana karşı çıkmanın gerekliliği ve lem yerda ma hakahu el kaabi zikrettiği şeye razı olmadı. Hani Kaabi dedi ya onları toplayan şey bide nedir? Büyük günah ehlini tekfir etmeleridir. Buna razı olmadı bu Hasan el Niye? Ve lem yerda ma hakahu el kaabi min icmaihim ala tekfi ala tekfiri murtekibi az Günah işleyen insanların tekfiri konusunda icma ettikleri görüşünü kabul etmedi. Vas savabu doğrusu hangisidir? Kaabi'le Cabide mekalat yazarı, Ebu de yazarı <gülüyor> şeyeşine, Abu Hasan el-Eş'arî yazarı ihtilafetler ve savabu mâ hakâhu şeyhuna Ebul Hasan onhum Abu Hasan Eş'arî'den onlardan aktardığı doğru olandır. Vakad akta'a el-Ka'bî fi da'vâhu icma davasında şey yapmıştır. Hata etmiştir diyor Bağdadi. Tamam? Niye bunu söylüyor peki? Çünkü diyor ve <gülüyor> zâlike enne necedat necedat gurubu min el-hâricî hâricilerden La yukeffiruna ashabal hududi min muwafiqihim kendilerinden olup da büyük günah işleyenleri tekfir etmiyorlar. Yani necadat hani onlardan değilsen büyük günah işlersen kafir. zaten onlardan olmadığında da kafirsin. Büyük günah işlemene gerek yok. Yani onlardan olmadığında zaten kafirsin. Onların yurduna hicret etmediğinde zaten kafirsin. Fakat onlardan isen ve büyük günah işliyorsan seni tekfir etmiyorlar. İbadiye fırkası da böyledir. Yani şu anda yaşayan ibadiyye fırkası. Onlar da büyük günah işleyenin tekfirini, bunu anlatacağım inşallah. Küfrün nimeye yorumluyorlar. Hani nimetin küfrüne, küçük küfür diye bizim isimlendirdiğimiz küfre yönlendiriyorlar. Aynısını mesela Şehristani, yani Minel ve Nihal kitabının yazarı. O ise diyor ki onları toplayan şey şudur. Ali ve Osman'dan teberrih. Büyük günahı tekfir demek bu da Kâbi gibi düşünüyor yani. Büyük günahı tekfir <gülüyor> e, halife, muhalef halifeye muhalefetinden dolayı ayaklanma onların müşterek düşüncelerindendir e, demiş. Evet. Tamam. O zaman biz şimdi buradan neyi öğrendik? iki şey anlattık burada. Bir, neden dolayı biz haricilerin İtikadını tam olaraktan bilmiyoruz. Bunun sebeplerini saydık. Doğru mu? İki, dedik ki peki haricilerin müşterek ya yani çok kolları var. Müşterek olarak haricileri bir araya toplayan şey nedir? Dedik. Dedik işte bazı alimler zaten şurası kesin hani Osmanlı aliminin tekfirinde ittifak etmişler. O kısmı doğru. Asıl mesele nerede? Büyük günah işleyen insanların hepsi kafir midir? Yoksa değil midir? Burada haricilerin fırkaları arasında ihtilaf var. Genelde... Bu konuda kitap yazanlar, onların bu konuda müşterek olduğunu söylüyorlar. Fakat azınlık da olsa belli gruplar bu konuda ihtilaf etmişler. Kim gibi? Necadat grubu gibi, bir de ibadiyye grubu gibi. Bunların bir kısmı, büyük günah işleyenin küfrünü, küfrün niğme'ye yormuş, küçük küfre yormuş. İkincisi ise, kendinden olup büyük günah işleyenleri tekfir etmemiş. Demek ki hepsi büyük günah işleyen konusunda bu anlamda ittifak etmemişler. Sebebi de zaten saymış olduğum maddelerdir. Buraya kadar, Sormak istediğimiz ve anlaşılmayan bir şey var mı? Bir Buyur. Ee, orada yani, Erman, mümürler, mümürler, tamam. Böyle bir mı? Şöyle, şimdi mesela Muaviye radıyallahu anh oraya geldiğinde hak talebiyle geldi. Doğru mu? Yani ne talebi vardı? Osman radıyallahu anhın kanını istiyordu fakat orada savaş durup kendi memleketine gittiğinde halife oldu artık. Yani hani savaş durdu, artık kendi memleketine gitti, biat alan, insanları kendine davet eden bir halife haline dönüştü. Doğal olarak hariciler olayı böyle yorumladılar. Yani kendi müsebbibi oldukları olayı hani Ali bu şekilde sanki şeyden çekilmiş oldu. Müminlerin emirliğinden çekilmiş oldu. Bunu paylaştı. Yani bir başkasına bunu vermiş oldu diye. Zaten haricilerin en büyük problemi nedir ee, kardeşler? Olayları kendi hali üzerine algılamaktan daha ziyade olaylara yorum yapmaktır. Yani başkalarının söylediği sözlere sen bunu kastettin, senin yaptığın bu anlama gelir, sen bunu yaptın ama bu, bu bu anlamdadır gibi bunlara anlam yüklemeyle alakalıdır. Yoksa zaten orada dedi ki racih olan kimse kimseye hilafet falan bırakmamış. Çünkü bu olay bir defa senet yönünden sabit bir olay değil. Ebu Mihnef'in rivayeti, o da sabit değildir. Fakat burada asıl olan nedir? Savaş durdu, masaya oturdular, dökülen kana üzüntülerini beyan ettiler. Sonra herkes kendi memleketine çekildi ama bir neticeye varmadılar. Ama hariciler o varılmayan neticeye bir isim koydu. Sen dedi, demek ki şeyden vazgeçtin ki kendi memleketine geri çekildin diye. Ve bundan dolayı da Hz. Ali tekfir ettiler. Bu şeyde mi el fark kitabında mı? Şöyle şimdi normalde e, bu konuyla alakalı olaraktan iki tane şey var. E, konu var. Ali an bunlar daha ilk ayrıldığında bunlara soru soruyor. Yani hani ne istiyorsunuz benden? Yani ne isin derdiniz deyince bunlara üç tane maddeyi söylüyor. Böyle bir vaka var. Fakat böyle karşı karşıya gelip hani masanın bir tarafında Bunlar masanın bir tarafında işte münazarayı yapan başka biri. Bu İbn Abbas için sabit olan bir şey. Ama Ali radıyallahu aralarında şey var, konuşma var. Bir de bak bu olayları şöyle düşünelim. Mesela şimdi biz ne anlatıyoruz? Hani biz e, kitap okumuyoruz farkındaysanız. Yani e, önemli olan yerlerini yoksa arada yani bu olayın hepsini 200 300 sayfada yazabilirsin. Yani arada konuşmalar var, gelenler var, gidenler var. Bir sürü yaşanmış olay var. Bizim için kırılma noktaları önemli. Yani bir fırkanın varlığında ve varlığını devam ettirmede kırılma noktaları önemli. Bir de abiler çıktıktan sonra senin sorduğun bir tane soru vardı. Onu istersen bir daha sor. O soruyu ona bir daha cevap verelim çünkü konumuzla alakalı olduğu için hepimiz faydalanmış olalım yani. Unuttun mu sorunu? Tamam. Şimdi abi şöyle bir soru sordu. Güzel bir soru sordu. Bu anlattıklarımızla alakalı. Mesela dedi, şimdi biz bugüne kadar tarihle alakalı birçok bilgi öğrendik. İşte okul okurken okulun kitaplarından öğrendiklerimiz var. Hani ben biraz daha açayım onun sorusunu. İslami camianın içindeyken İslami camiada anlatılanlar var. Yani her taifenin olaylara anlatış tarzı var. Bunu abi söylemedi, ben söylüyorum. Okuduğumuz kitaplardan anlatılan bir tarih var. Şimdi fikir yani bulunduğumuz yere göre okuduğumuz yayın evinin kitapları Konuyu anlatım tarzı birbirinden çok çok daha farklı ee, misal. Şimdi en son şey dedi işte Ömür Kuray yayınlarından çıkan bir kitap var mesela. Ee, işte, Türkçesi tam ne oluyor bilmiyorum ama Yok. Ee, öyle bir şeydi. Aslında aslı şey yani tarihten bölümler, tarihten bazı parçalar olması lazım ama öyle yazmışlar var hasıl, neyse. Mesela onun anlatım tarzı var misal. Şimdi abi diyor ki misal Birçok şey var, rivayet var. Biz konuşurken çok kesin konuşuyoruz. Yani hani bu böyle olmuştur gibi söylüyoruz. E şimdi o kitapları okuyan insan da kafası karışıyor. Çünkü herkes olayı farklı anlatıyor. Hani bunun cevabı nedir diye bir şey söyledi abi. Ben de abiye dedim ki doğru. Mesela biz şimdi bu fırkaları anlatırken hem bu haricilerde bir de şeyde Şialarda bu tarihi olaylara çok geleceğiz. Yani Mesela iki şey söyledim. Dedim ki bizim usulümüz ile Onların usulü arasında şöyle bir fark var. Ee, şu bir tarihçinin iki tane sözünü söyleyeceğim bu konuyla alakalı. Bunlardan bir tanesi tarih yoktur, tarihi vardır. Bu ne demek? Yani tarih bilgisinin ne anlattığı hiç önemli değildir. Tarih bilgisinin ne anlattığı hiç önemli değildir. Tarihçi tabiri caizse tarih oyun hamurudur. Tarihçi istediği gibi o oyun hamuruna şekil verir. Bak aynı oyun hamurundan gemi de yaparsın, aynı oyun hamurundan araba da yaparsın, çiçek de yaparsın. Malzeme aynı, renk aynı. Fakat ona şekil veren, onu elinde tutan şeydir. Tarihi de bir oyun hamuru gibi düşünün. Yani Tarih yoktur, tarihçi vardır sözünü izah ediyorum. Bir oyun, oyun hamuru gibi düşünün, istediğiniz gibi ona el becerinize göre artık. Ne kadar el beceriniz varsa, ne kadar bilginiz varsa ona şekil verebilirsiniz diye. Bu birincisi. Şimdi e, tarihi bilgilerle alakalı bir tarihçi sana o tarihi bilgiyi istediği gibi sunabilir. Bir tarihçi sana tarihi bilgiyi istediği gibi sunabilir. Yani sen onun için e, öncelikle ne yapman lazım? Birinci sırada tarihçilerin tarih kitaplarında anlattığı bütün rivayetler doğruymuş gibi eğer sen onlara muamele edersen hiçbir zaman tarih hakkında bir fikre sahip olamazsın. Tarihin en büyük problemi budur. Tarihin en büyük problemi, tarih hadis ilimlerindeki disiplin gibi bir disiplinden geçmemiştir. Ve tarihi rivayetler hadis rivayetlerinin didiklendiği gibi, irdelendiği gibi irdelenmemiştir. Yani sen 10 tane farklı tarih kitabı okuduğunda, diyelim ki bir konuyla alakalı 25 tane rivayet yazıyorsun bir kâğıda. O 25 tane rivayeti okuduğunda kafan Allah bullak oluyor. Çünkü her biri olayı istediği gibi veriyor sana. Yani istediği bağlamda verince senin kafana da o şekilde yerleşiyor olay. Onun için bizim için birinci sırada ne geliyor? Hadis ehlinin usulüyle tarihi bilgilere yaklaşmak. Biz mesela demiyoruz tarih kitaplarında yazan, bizim kaynaklarımız olsa bile ki önceki derste sorulan soruya cevap verdim. Taberi'nin tarihinde yüzlerce yalan rivayet vardır misal. Niye? Çünkü hadis usulüne göre irdelenmemiştir. Bize İbni Abbas neyi öğretmişti? İbn Abbas bize bir usul öğretmişti. Biz İmam Müslim mukaddimesinde rivayet etmişti bunu bize. Biz Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın döneminde insanların söylediklerini kabul ederdik. Ne zaman ki insanlar hırçın ve uysal deveye bindiler, yani türlü türlü yollara saptılar, yeni yeni fikirler çıktı, o zaman sadece tanıdığımız adamlardan haber kabul etmeye başladık dedi. Muhammed bin İslihim bize ne dedi? Onlar insanlara isnat sormazlardı. Yani bir, bir haber verdiğinde, bunun kimden duydun? Herkes birbirine güveniyor. Ne zaman ki fitne vaki oldu, ki racih olan fitneler genel olaraktan kastediyor. Ne zaman ki fitne vaki oldu, bize adamlarınızı isimlendirin demeye başladı. Doğru mu? Demek ki fitne olduğu zaman, fitneden sonra ortaya çıkan haberlerde uyulması gereken şey nedir? Haberin aslını tespit etmektir. Kimden geldiğini tespit etmektir. Bir hadiste biz ne öğrendik? Kişiye yine İmam Müslim rivayet etti. Yalan, her duyduğunu aktarması yalan olarak yeter. Bu hadisi tarihe uygula, kişiye okuduğu her habere inanması yalan olarak yeter. Bunu aktarması, insanlara anlatması yalan olarak yeter. Bu da aynı kapsama girmiyor mu? Sen emin değilsin bu söylenmiş mi söylenmemiş. Sen nasıl bunu kitaplara yazıp insanların önüne koyuyorsun? Birinci adım bizimle diğerlerinin arasındaki fark. Bizim için öncelikle bizim kaynaklarımızda geçse bile şeydir haberin doğruluğundan emin olmaktır. Tamam mı? İşimiz sen emin olduğun bir haberi aktardığın zaman da ister istemez kesin ifadeler kullanıyorsun. Mesela o adam sana aynı haberi anlatınca diyor ki bu kitapta böyle deniyor, şu kitapta böyle deniyor. Adam bir türlü emin olamıyor ki 20 tane farklı rivayet var. Adam nasıl emin olacak o rivayetlerden? Doğru mu? Ama sen bunların senet yönünden kritiğini yaptığından dolayı sen tek bir tane rivayet ortaya koyuyorsun. Diyorsun ki doğru olan budur. Çünkü şeye uygun olan budur. Bu birinci adım. Tamam mı? İkinci adıma gelelim bu sefer. Ne demiştik konunun en başında? Tarihi rivayetlere tarihçinin yaptığı yorum. Yani emin olun doğru bir haber bile tarihçinin elinde veya yalan bir haber öyle bir şekle bürünür ki yani sen aklın almaz. Misal, örnek vereyim buna isterseniz. Tarihi bir bilgi nasıl tarihçinin elinde şey yapabilir, şekillenebilir? Mesela bizim işlemiş olduğumuz konu. Iki, i̇ki şekilde anlatayım size. Hiç yalan katmadan haricilerin bütün söylediklerini aktardıktan, yaptıklarını anlattıktan sonra hiç yalan yok. Yani haber sabit. Şu bağlamda anlattığımı düşün. İslam toplumunda ilk muhalif yapı haricilerdir. Yorum yapıyorum şimdi. Bu benim yorumum. İslam toplumunda ilk muhalif yapı haricilerdir. Peygamberimiz döneminde İnsanlar, peygamber tarafından hür düşünmeye, özgür iradeye sevk edilirlerdi. Fakat peygamber vefat ettikten sonra Arap kabiliyetçiliği korkladı. Kabile emrine karşı gelinmediği gibi, aile babasına karşı gelinmediği gibi İslam toplumu içerisinde farklı bir fikre de izin verilmemeye başlandı. Ondan dolayı bir şeyleri soyugulayan, bir şeyleri irdeleyen insanlar siyasi muhalefet olarak kabul edildiler. Hariciler, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan kalan ilk emre ittiba ettiklerinden dolayı hür düşünen, özgür iradeli ve İslam toplumundaki olaylara müdahale eden insanlardı falan. Bak nasıl nasıl güzel nasıl güzel gidiyor. şimdi haricileri pakladık. Bunu kim yapar? Bunu tarihçi yapar. Yani sana böyle bir paragraf yazdıktan sonra altına haricilerin olayını hiç yalan katmadan da koysa senin kafa gerçekten o tarafa gidiyor. He ya baksanam. şey i̇şte gerçekten doğru. 1400 senedir de var bu. Sorgulama yok. Millet hadis uyduruyor, millet tabi oluyor. Millet ayet uyduruyor, millet peşine tabi oluyor. Millet kitap yazıyor. Bunu bana rüyamda peygamber verdi diyor. İnsanların çoğunluğu tabi oluyor. O dönemde de insanların çoğunluğu böyleydi. Demek ki hariciler gerçekten meseleyi kendilerine dert etmişler, oturmuşlar düşünmüşler, bayağı ilgilenmişler gibi. mesela düşündüğün zaman olayı asana aynı rivayet. Bak bir biraz önce derste benim anlattığım harici portresiyle Yine bu tarih için anlattığı harici potresini düşünün. Muaviye radıyallahu anh ile Ali radıyallahu anh arasındaki olay olduğu gibi anlatırım size, olduğu gibi yazarım. Ama şu iki başlık altında olayı verdiğim'i değerlendirin. Mesela Muaviye radıyallahu anh çok zeki dahi olan bir insandı, misal ve gerçekten işte Ali radıyallahu anhın saflarında haricilerin çoğunluğunu gördüğünde ister istemez Ali'nin Osman'ın katline iştirak ettiğine inandı. Yani hani şimdi bakıyorum, karşı ordunun çoğu Osman'ı katledenler. Bunları o ordunun içerisinde gördüğü zaman, ister istemez Ali'nin Osman'ın katline iştirak ettiğine inandı. Ve bu inancından dolayı, yani Allah öldürülen insanın velisine hak verdiğinden dolayı onun kanını talep etme hakkını Ali'den Allah'ın verdiği bir hakla onu talep etti. Böyle bir giriş yaptıktan sonra bir de İsra suresinden bir ayet e, koysam oraya mesela ve <gülüyor> ya Ayetin başını unuttum. Kim mazlum olarak öldürülürse fakat cehannemi velihi sultanana biz onun velisine yetki verdik. Onu hakkını talep edebilir. Ayeti de yazdım mı, kıssayı da anlattım mı? Muaviye Radiyallahu Anh pirupak Allah'ın verdiği bir hakkı arayan bir adam olur. Doğru mu? Bunu kim yapar? Bunu tarihçi yapar. Sana önce bir başlık atar. Sonra başlığın altına şeyi yazar. Kıssayı yazar. O oyun hamuru olan tarih bilgisi doğru olsa bile senin kafanda onun istediği şekilde şekillenir. Geçen gün derste anlattım ya, bunu en çok kim kullanıyor? Haberciler kullanıyor. Mesela adam haber var. Hayvanat bahçesinden bir tane parçalayıcı hayvan kaçmış. Vatandaşlardan bir tanesi eline av tüfeğini almak suretiyle o hayvanı öldürmüş. Bu haber iki farklı ajansta şu şekilde çıkıyor. Bir, işte hayvanat bahçesinden kaçan hayvan, cesur vatandaş tarafından öldürüldü ve zararı vatandaşlardan def edildi. Adam haberi saptırdı mı? Haberin içinde bir yalan var mı? Yok. E, mazlum hayvanlar bile e, terörist Müslümanların elinden kurtulmuyor. Burada haberi, aynı haberi verdi ama bak attığı başlık çok önemli oraya. Yani Müslümanlar İslam e, normal insanları katletmekten artık doymadılar. Ee, şeyleri katletmeye başladılar, hayvanları katletmeye başladılar diye. Bak aynı bilgi iki farklı başlık altında verildiğinde ne kadar şekli değişiyor bilginin. Tarihle, tarihçıyla böyle düşünün. Onun için biz birinci olarak ne yaptık? Ne yaptık Emir abi birinci olarak? Ha, haberin sıhhatini tespit ettik. Doğru mu? Tespit ettik. Bu sefer tarihçinin attığı başlığın üzerine çarpı attık. Olayı anlattıktan sonra yazdığın üzerine de çarpı attık. Ne yaptık? Dedi ki bütün yorumları yazın bakalım şuraya, ikinci adım. Bu yorumları Kur'an'a ve sünnete arz edeceğiz. Bu tarihi bilgiden çıkardığın yorum Kur'an'a ve sünnete uygunsa onu kabul edeceğiz. Kur'an'a sünnete uygun değilse onu kabul etmeyeceğiz. Niye kardeşler böyle? Çünkü bizim yanımızda mutlak doğru ve bilginin kaynağı vahiydir. Vahyin dışındaki hiçbir şey mutlak bilgi kaynağı olamaz. Sen hem buna inanıp hem tarih bilgisinden Tarihi haberden bilgi çıkarmaya kalkarsan ortaya kendi aslına çakışmış olmaz mısın? Tarihten çıkardığın bilgiyi şeye arz edeceksin. Kur'an'a ve sünnete arz edeceksin. Ortaya çıkan yorum tamam. Örnek misal Muaviye radıyallahu anhu olayını bize anlattı tarihi. Üç ayrı yorum var. 1. Muaviye kafirdi. Ebu Süfyan bak yoruma bak. Ebu Süfyan ve çocukları münafıktı. Müslüman gibi göründüler. Ümeyye oğullarının Mekke'nin fethinden önce Müslümanlara güttüğü düşmanlığı Mekke'nin fethinden sonra içeriden yaptılar. Bu bir yorum. İkinci yorum, Muaviye müştehitti, hiç hatalı değildi, yaptığında da haklıydı, ecir de aldı, hiç kimse de konuşamaz. İkinci yorum. Üçüncü yorum, Muaviye Müslümandı, bu konuda hata etti, hatasının ceremesini de Allah'ın katında mutlaka çekecektir. Ali anh haklıydı, o da Bağ'ıydı. Üç yorum çıktı mı ortaya? Bu haberlerin, sabit olan ve yalan olmayan haberlerin belli noktalarına vurgu yaparak bu yorumlardan birini destekleyebilirsin. Hani belli bir noktasına çok fazla vurgu yapıp destekleyebilirsin. Ama biz bu üç tane yorum baş göz üstüne, bunları Kur'an'a arz ettik. Muaviye anh, kafirdi münafıktı falan, bu uymuyor Kur'an'a, sünnete. Muaviye anh, pir ufaktı şeyin yaptığı gibi. İbnül ül Arabi'nin Havasım minel Kavasım kitabında yaptığı gibi hiç, hiç Yezid bile bir ufaktı. Yani. yani hiç onların hakkında bir tane hata söylenemez falan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey kesinlikle yok. Niye? Çünkü Allah Resulü kendi sahabesinden, Muaviye'den de Yezid'den de daha değerli olanlar hata yaptıkları zaman hem Allah Kur'an indirmiş bunların hatasını söylemiş, hem Peygamber bunların hatasını bunlara söylemiş. Daha evla olanın hatası söyleniyor. Adem'in hatası anlatılıyor. Yunus'un hatası anlatılıyor. Bu nasıl hata etmemiştir? Böyle bir şey olur? O zaman Yunus müçtehitti, iştiyat etti, hata yaptı. İşte Adem müçtehitti, iştiyat etti, hata yaptı. Var mı böyle bir mantık Kur'an'da ve sünnette? Yok. Attık mı çarpıyı şimdi üstüne? Geriye ne kaldı? Bunlar Müslümandı. Çünkü faziletliydi, Kur'an ve sünnet bunlara İslam ve fazilet nispet etmiş ama bunlar hatalıydı ve hatalarının karşılığını da tövbe etmişlerse onu bilmeyiz ama Allah azze ve celle etmemişlerse bu hatanın karşılığını onlara verecektir. Bu uydu mu şimdi Kur'an'a ve sünnete? Uydu, mesele bitmişti. Demek biz hem tarihçinin yalan haberinden sıyırılmışız, hem tarihçinin oyun hamuru olan tarih bilgisine verdiği şekilden kendimizi seyirmişiz. E doğal olarak da ne yapacağız? Kesin ifadeler kullanacağız. İnsan kendinden emin olduğu zaman kesin ifadeler kullanabilir. Bu da bir usüldü zaten. Hem tarihe yaklaşım usulüydü, hem de işte abinin sorduğu sorunun cevabıydı. Buna da bu şekilde cevap vermiş olalım. Ve şunu özellikle söyleyeyim kardeşler size, son olarak yani bir nasihat babından. Ee, tarih kitapları sadece kafası karışık kültürlü insan çıkarır ortaya. Tarih kitapları, Sadece kafası karışık ama kültürlü insan çıkarır ortaya. Hiçbir zaman tarih kitabı kafası net ve insanlara yol gösterecek insan yetiştiremez. yani. Elimizdeki mevcut tarih kitaplarının böyle bir özelliği kesinlikle yok. Tarih, fazla ve yoğun bilgi içerdiğinden dolayı ve insanoğlunun hayatıyla alakalı olduğundan dolayı ilim talebesinin en çok ilgisini çeken alanlardan bir tanesidir. Fakat ilim talebesinin ayağını kaydıracak ve perişan edecek olan alanlardan da bir tanesidir aynı zamanda. Onun için önce neyi öğreneceğiz? Önce haberleri, tespit kaynaklarını doğru öğreneceğiz. Yani hadis ilmi dediğimiz ilmi usul hadis ilmini. Sonra Kur'an'ın ve sünnetin olaylara bakışını, özellikle Allah'ın insanlık hakkındaki kevni sünnetlerini, Allah'ın insanlar hakkındaki değişmez kanunlarını, bunları öğreneceğiz. Tarihe ondan sonra yaklaşacağız ve tarihten dersler çıkaracağız. Ama onun dışında tarihle çok fazla iştigal etmenin insana çok da fazla bir faydası mevcut değil. Anlaşılıyor. Sorumuz var mı? anlatacağız. Şimdi mesela bir dahaki dersimizde haricilerin fırkalarını isimlerini yani kısaca bilmek adına anlatacağız. En azından isim babından olsa bile. Şeyi öğrendik zaten değil mi? İmam Ebu Hasan'ın Eşhari'nin dediği. Yani asli fırkaları dörttür. Ezarika, necadat, sufriye, ibadiyye. Kalanlar bunlardan e, türemiştir. Onların da aslı kimdir? El-Muhakkimetul ule. Birinci tahkim fikrine inananlar bunlardır. Sonra bunlar ayrıldılar. E, bunların ben şöyle anlatsam daha faydalı olacağına inandım. Dedim ya şimdi elimizdeki veriler bize şunu gösteriyor. Haricilerin üzerinde ittifak ettikleri bir itikat yok. Öyleyse haricilere nispet edilen itikatları tek tek ele alalım bence. Yani mesela diyelim ki büyük günaha tekfir meselesinde haricilerin delilleri, görüşleri, işte buna muhalefet edenler gibi olsa bence daha şey olur, daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ya da şöyle yapacağız ikinci bir yol. Fırkaları tek tek anlatıp, fırkaların ne inandığını anlatacağız ama onları akılda tutmak mümkün değil. Yani 21 tane fırkayı ismiyle neye inandığıyla gerek de yok. Yani beyni o kadar işgal etme lüzum da yok. Onun için ben birinci yöntemi anlatma taraftarıyım. inşallah o şekilde yaparız. Daha sonra hepsini Nehravan'da gördüm diyor. Mesela o zikir yapanları söylüyorsun değil mi? Evet. Tabi tabi tabi. Onlar yani o adamlar daha sonra hepsini Nehravan'da e, haricilerin içine katılmış olan insanlar. Ben o yüzleri onların arasında gördüm diyor misal. Zaten biz bu kaideyi de söylemiştik yani. Her bid'at tövbe edilmediği zaman bir sonraki daha büyüğünün haberlisidir. Peki bunu nereden söylüyoruz kardeşler? Bu mesela pratik bir örnek. Bunun delili şu: Bir defa insan Allah'ın emrine muhalefet etti mi? Allah'ın onun üzerine nasıl bir ceza indireceğini insan kestiremez. Mesele bu. Yani mesela Adem aleyhisselam bir tane ağaçtan bir meyve yedi, bir tane ağaçtan meyve yedi. O ve bütün zürriyeti cennetten kovuldu. Şimdi mesela sen nerede gördün Allah azze ve bir tane şeye günaha böyle bir ceza verdiğini misal? Hiç böyle bir şey var mı örneği başka elimizde? Başka bir örneği yok elimizde misal. Yani verdiği, çoğu insan günah işliyor, Allah böyle bir ceza vermiyor misal beraberinde. Yani sen bir defa Allah'ın emrine muhalefet ettin mi, üzerine ne gelir bilemezsin. Bu ister itikat anlamında olsun, ister helal-haram anlamında olsun, takuva anlamında, ister menheç anlamında olsun. Münafıklar yüz binlerce defa Peygamberimizden izin almadan iş yaptılar başlarına bir şey geldi mi adamların çoğu zaman gelmedi. Ayşe annemiz bir defa izin almadı e, savaşta if hadisesine maruz kaldı. Normalde ona öğretilen İslam'dan izin alması gerektiydi. Hem koca olarak peygamberimizden hem komutan olarak peygamberimizden hem emir olarak peygamberimizden izin alması lazımdı orada. E, i̇zin almayınca tek başına kaldı. Allah azze ve celle ona onu verdi. Yani bir defa insan muhalefet etti mi sonun nereye gideceğini bilmiyor. Ve genel delillere baktığımızda, genel yaşananlara baktığımızda hep daha kötüye doğru gidiyor. Hep daha daha kötüye doğru gidiyor. Ondan dolayı mesela alimler ne demiş? Masiyetler küfrün postacısıdır. Yani masiyet insanı kafir yapmaz ama küfrün postacıdır. Küfre götüren yollardan bir tanesidir demişler. Soruyu doğru anladın değil mi? Tamam. وَاخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ